Yeraltı Hafıza. Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Herkese iyi akşamlar. Ben Janset Karabin. Yeraltı Hafızada bugün konuğumuz Sel Yayıncılık editörlerinden Bilge... E, Sancı. Sancı, pardon. Çok <gülüyor> özür dilerim Bilge. <gülüyor> ee, şey konuşacağız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, hakkında soruşturma açılan Yumuşak Makine adlı kitabı var olsun. E, çok enteresan bir konu. Çünkü şey, e, şöyle söyleyeyim, e, Orta Doğu'da yani Mısır'da, Tunus'ta filan... Bu son yaşanan olaylardan sonra artık yasaklanan kitaplar raflara geri dönüyor. Evet. Ama Türkiye'de enteresan bir şekilde bu yasaklar devam ediyor ve üstelik de artarak sürmeye artarak başlıyor zannediyorum. Ediyor, evet. Daha geçenlerde de şeyden bahsettik. Henüz e, yayınlanmadan e, toplatılan bir başka kitaptan bahsettik. Malum, <gülüyor> malum, malum kitaptan evet. E, bu da çok enteresan. Bu bit kuşağı serisi de devam ediyor. Siz daha evet. önce de basmışsınız galiba. Evet, devam ediyor. E, biraz bahseder misin bize nedir süreç ne oluyor? Yani süre şu, Ocak ayında William Barrows'un Katap ya da Nova üçlemesi Hı -hı. denilen üçlemenin ilk kitabı olan Yumuşak Makine'yi yayınladık. Hı -hı. Ve geçtiğimiz ayda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu kitaba soruşturma açıldı Hı -hı. ve dava açılması istemiyle soruşturma açıldı. Gerekçe olarak da Başbakanlık Küçükleri Muzur Neşriyattan Koruma Kurulu'nun yazdığı, bu kitaba dair yazdığı rapor Hı -hı. gösterildi. Ama bu rapor hakikaten akıllara ziyan bir rapor. Yani bir, bilir bilirkişi yetkin bir kişi mi? Eee bilirkişi hiç önemli. hiçbir şekilde yetkin bir kişi değil. Ne edebiyatla ne çeviriyle ne de herhangi bir şekilde Hı -hı. eleştiriyle, estetikle hiçbir alakası olmayan bir bilirkişi. Ayrıca zaten bu kitap küçüklere yönelik yazılmış evet, bir kitap değil. E, bu bir yetişkin kitabı. Yani yetişkinler için olan bir kitabı siz çocuk kuruluna gönderirseniz yani o zaman bütün haber bültenlerinde başka bir sürü kitabı da işte televizyon kanallarında dizileri de vesairede buna göre yargılamak gerekir. Ya da yani, buradan bakmak aha, gerekir. Aha. E, zaten bize buna itiraz ettik ilk başta. Yani bu bu bir muhtemelen raflardaki kitapların yarısından çoğu çocuklara uygun değil zaten. Tabii yani. Arı içerikler var. E, tabii ki var. E, ve işte bu raporda yani e, bilirkişi denilen insanlar hiç... Bir şekilde hakları ve yetkileri olmadığı halde hı hı. burada bir metin çözümlemesi yapmışlar. Yani bu, bu bir edebiyat eseri değildir hı hı. ve şu yüzden şu yüzden diye isterseniz okuruz zaten evet, birazdan ben o. Ben çok istiyorum onu dillendirmeni Biz çünkü çok... okudum ve çok eğlendiriciydi aynı zamanda. Bir de şey de düşündüm hani e, keşke bu hakikaten bu bilir kişi e, bu konuda yetkin birisi olsaydı ve bahsettiği yazar ve kitapta böyle olsaydı da bu eleştiriler edebiyat dergilerinde falan Aynen. yer alsaydı Aynen, diye düşündüm. Öyle. Çünkü maalesef Türkiye'de öyle bir problem de var. Mesela edebiyat dergisi sayısı çok az ve onun içinde de düzgün eleştiri. Evet. Edebiyi yetkin eleştiri çok az. Aslında bu ciddi bir problem. Keşke böyle bir şey söz konusu olsaydı bence, da. Bence iş bulabilirler edebiyat dergilerine başvursalar. <gülüyor> Çünkü baya ciddi ciddi oturup çalışmışlar kitap üzerine ve çok ciddi anlamıyla... Trajikomik ama e, lütfen evet. paylaşalım yani onları. <gülüyor> evet. E, şimdi... Zaten e, bilir kişinin e, ne yazar hakkında ne bit kuşağı hakkında hiçbir fikri yok. Hı -hı, yani hı -hı. eğer bir fikri olsaydı zaten olayı da anlardı. Ve bu e, William olsun bu kitabı zaten yerleşik edebiyat kadıplarına ve yerleşik ahlak, ahlak normlarına hı -hı. karşıt bir şekilde yazdığını bilirlerdi ya da öğrenirlerdi. E, ve böyle komik duruma düşmezlerdi. Okuyorum biraz. Hı -hı. Ee, yazar, hiçbir değer sistemini dikkate almayan, disiplinsiz, antisosyal bir seks bağımlısı tipiyle şahsiyetleştirdiği, Yumuşak Makine isimli kitapta bir konu bütünlüğü olmadığı, gelişigüzel kaleme alınarak anlatım bütünlüğüne de riayet edilmediği, genelde argo ve amiyane tabirlerle kopuk anlatım tarzının benimsendiği, özellikle erkek erkeğe cinsel ilişkilerin zaman ve yer tasvirleriyle ar ve haya duygularını rencide edecek ölçüde anlatıldığı, Zaman zaman tarihi mitolojik unsurların yaşam tarzlarından örnekler verilerek kişisel ve objektif olmayan gerçek dışı yorumlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bence harika açıklamış yani. <gülüyor> biz de aynen böyle harika açıkladığını düşünüp. Ders kitabı, notu gibi bir kitabın şey. Kitabın yeni baskısına aynen biz daha iyi anlatamazdık diye arka kapağını aynen Aa, bu ifadeleri koyduk. Harika. Yani hiç okusunlar. bilmeyen birisi. Evet. Evet. Bu kitap nasıl bunu yapıyor. Hangi teknik kullanıldığını. Aynen. Falan. Aynen. Bu kitap Süper. bunu yapıyor. Ve daha sonra da rapor şey diye devam ediyor yani bunun okuyucu haznesine ilave katkısı yoktur ve insanın bayağı basit adi ve zayıf yönlerinin işlenmesinin okuyucu üzerinde suça izin verici tavırları geliştireceği hmm. öngörülmüştür. Çok enteresan. <gülüyor> Çok enteresan. Yani Çok. insanın adi bayağı ve zayıf yönleri var ama bunları göstermemek lazım. Göstermemek <gülüyor> lazım. lazım. Bir de şey ilginç kısım bu bence. Şey de bir taraftan yani bir kitap okudum ve hayatım Hatım değişti. değişti. Hemen, bir bir kitap okuyarak. Hemen şey, kötü bir insan olmaya karar verebilmişsiniz. Aynen öyle. Artık insanlar nasıl bir şey oluyorsa hemen böyle kendilerini sokaklara atıp suç işlemeye çalışacaklar falan. Bir bir öyle durum. bir durum söz konusu. Aynen evet. ilginç. Oldu. Yani şey mesela bu yetkin eleştiriden bahsederken Geçenlerde okuduğum bir şey hatta şu anda önümde e, Orhan Pamuk'un kitabı hakkında yapılan bir eleştiri evet. var Çok iyi eleştiriler alıyordu bu zamana kadar evet. Oysa bir başka eleştirmen şimdi yerden yere vurmuş Ve e, çözümlemeleri falan çok düzgün çok hoş bir yazıydı evet. Orijinali de yani bütünlükle olarak Biraz bizim ülkemizde demek ki hoş eleştiriler alıyor Biraz yani evrensel, dünya, evrensel biraz ya çıkınca bir, bir parça değişiyor. destek vermişlerdi evet. yani bu konuda ona ama yani bu eleştiriden bahsetmemin sebebi de düzgün eleştirilerin maalesef Türkiye'de özellikle edebiyat dergilerindeki çok az sayıda oldukları için özellikle söylüyorum. Onlarda yer almamaları bu mesela sıkıcı bir durum. Evet. Aynı zamanda yayıncılığı da etkileyen bir şey değil tabii mi? Ki. Yani siz yaptığınız şeylerin iyi olup olmadığını alacağınız evet, tepkilerle tart, ölçüyorsunuz. Tart, tabii tartabileceğimiz bir şey yok bir de. Gerçekten çok tahammülsüzüz yani edebiyat camiası da çok tahammülsüz hı hı. kötü eleştiriye ya da bir kitabın herhangi bir şekilde eleştirilmesine hı hı. gerçekten e, inanılmaz tepkiler veriyoruz ve biraz otosansür uygulandığını düşünüyorum ben edebiyat dergilerinde de edebiyat camiasında da halbuki yani bunun da aslında devletin mantığından bir farkı yok yani kötüyse evet, yazmayalım işte. e, ve saklayalım ama kendi aramızda konuşalım gibi bir mantık var yapılması lazım. Yani bunu yapmaya çalışan e, yayınlar çoğaldı aslında. E, önündeki sabit fikirde aslında evet, bunu aha. bunu yapmaya çalışıyor. Bu örnekleri çoğaltmak lazım. Evet biraz o tarafsızlık önemli. Hatta bundan şöyle diyelim belki de bir on sene evvel filan edebiyat dergileri kötü olduğu halde ön plana çıkartmaya çalışıyorlardı bazı evet. yazarları ve kitapları. Evet. E, tamamen ekonomik kaygılardan kaynaklanan bir şeydi aslında Aynı, bu. Evet. Ama e, edebiyat öyle bir şey. Yani edebiyat dediğimiz... E, Nasıl diyelim? Yayın yayıncılık öyle bir şey. Hı hı. Çünkü bir karşılığı olması lazım ve bunu görmeniz gerekiyor sizin de. Yani güvenilir ve bu konuda yetkin eleştirmenler bulunması gerekiyor tabii ve buna ki. göre karar kılabilmeniz gerekiyor. E tabii sizin ki de. şimdi bu aslında işin başka bir yönü de yani yeni yazar yaratmak açısından da edebiyat hı hı. dergileri hani hepimizin bildiği çok iyi bir araç ama bunlar da kesildikçe yani buradan da nefes alamayınca insanlar bu sefer Hakikaten yayın evlerine saldırır durumdalar yani evet. bir önden pişme işte o camiada bir şekilde bir de bir de öyle görünür bir olma gibi bir durum olmadan ben kitap yazdım al bunu bas şeklinde dönüştü. Aha, e, aha. Bunu yapan da var yani bunun bir karşılığı da var ona o şekilde basan da var yani o hiçbir zaman eleştiri işte dergilerde ilk önce yazıların yayınlanır hani biraz bilinirsin daha sonra bunu kitaplaştırırsın evet. aynı zamanda aha. çıktığın kitaba çıkardığın kitaba eleştiriler gelir Edebiyat dergilerinde konuşulur, tartışılır bu. Yani yayıncılık ve edebiyat denilen şey zaten böyle böyle, böyle işlemesi, gerekiyor, işlemesi gerekiyor Yazarlarda böyle yetişiyor ama bizde tamamen işte artık yayın evlerine dosya gönder basılsın. E bir dergide de çok iyi çok iyi olmuş aferin falan gibi bir şey çıksın. Bol bol ilanlar verilsin. İşte bu bağlamda şey sormak ve istiyorum. Öyle bitiyor. Şu, şu, şu esnalarda mesela yani şu esnalarda dediğim belli bir zaman sürecini kapsadığını düşün bu söylediğimin. Elinize gelen dosyaların sayısı hızla artmakta çok, mı? Çok korkunç. Yığılmış vaziyette çok değil mi? Çok yığılmış vaziyette ve şöyle yani. 19 yaşındayım. Dördüncü romanımı yazdım. İşte hı hı. E, bir de şiirlerim var. Hangisini kaça basarsınız? Yani 19 yaşında bir insanın dört roman yazması hakikaten büyük yani yani, yani. Çok, çok, çok, çok çok da fazla bir şey demek istemiyoruz ama yani yaptıysan helal olsun buyur ama <gülüyor> Pardon. yani e, bu tarz şeyler çok çoğaldı. Yani bir deha olabilir tabii karşınızdaki tabii, ama. Tabii tabii olabilir o yüzden de bakıyor, bakıyor, bakıyoruz gene <gülüyor> bakıyoruz ama genel olarak şey var yani hani be, benim kitabımı basar mısın <gülüyor> ve kaça basarsın <gülüyor> <gülüyor> mantığı e, çok fazla çoğaldı. E, itiraz gelince de. ...şey sinirlenmeler çok fazla çoğaldı. O çok yani, enteresan. Yani. yani hiçbir şekilde orada da eleştiriyor tahammül yok. Ee, ve şey yapılıyor. İşte, i̇şte Orhan Pamuk mu olmamız lazım... ...bizi basmanız için falan filan gibi... ...böyle tersten bir Hı -hı. şey oluyor. Halbuki biz anlatıyoruz yani... ...şu yüzden şu yüzden hani değerlendirmeyi almadık. Ve işte bu yüzden bu yüzden... ...bu kitabın biraz daha pişmesi, pişmesi gere gere gere gerekiyor. gerekir falan gibi. Yani işte o önceki pişme süreci... ...ya da bir şeyin pişmesi gerektiği mantığı... Hı hı. Gittiği için kafadan direkt hani bu bir ürüne dönüştürülmesi gereken bir şey haline geliyor. İşte bak geliyor. O, o bağlamda bir de başka şey söz konusu. Biz Yeraltı Hafızada hı hı. E, bir, bir fanzin projesi olduğu için, bir fanzin kütüphanesi oluşturma projesi olduğu için e, fanzinlerle ilgili e, yayın, e, fanzinleri topluyoruz ve hani bunları arşivlemeye çalışıyoruz. Şimdi hı hı. bugün içinde bulunduğumuz dönem içinde ne, nedense... Edebiyat dergilerinin yayınları azaldığı için ve tirajları az olduğundan e, sayıları azaldığı için hı hı. E, genç insanlar bu dergilerde yer alma şansı elde edemedikleri evet. için belki de eleştirilme şansı da pek evet, elde edemedikleri aynen. için bir araya geliyorlar ve e, fanzin adı altında aslında fanzinin niteliklerine aykırı hı hı. olmak kaydıyla evet. bir çeşit küçük edebiyat dergici çıkartıyorlar 3-4 evet. arkadaşıyla evet, e, ve böyle yüzlerce fanzin adı altında yayın var. Evet. Bunları, Demek ki bir ihtiyaç var ama. Var yani, evet hani öyle bu, bir boşluk bu, bu, var. Onu, onu işaret eder. Demin konuştuğumuz konu üzerine işte Hı -hı. hani ilk önce dergilerde yayınlanması gerekir buradan Hı -hı. eleştiriler alır falan ve hani o çevreler içinde tanınmaya başlar evet, bu insan. Evet. Ondan sonra gelen dosyayı zaten bilirsiniz evet, kim bilirsiniz, olduğunu falan. E, bu, bu bağlamda siz inceliyor musunuz bu fanzinleri mesela? birçok yerde rastlamak mümkün artık çünkü yani, kitap evlerine falan evet, veriyorlar evet, çocuklar rastladıkça inceliyoruz tabii ki yani sürekli yani özel, özel, özel çünkü. olarak bir çalışma yaptığımızı söyleyemem ama hani Hı -hı. fanzin yayıncılığının, fanzin dergiciliğinin özellikle genç kuşakta çok yaygın olduğunu ve bunun Hı -hı. iyi örnekleri olduğunu hem online olarak da iyi örnekleri olduğunu Aa, evet, o da var. Hı -hı. hem de basılı olarak yani fanzin mantığına uygun şekilde iyi örnekleri olduğunu biliyoruz ve farkındayız ama bu da işte dediğim gibi yani ihtiyacı işaret ediyor yani insanlar evet, yazmak boşluk. istiyorlar ve bir şekilde onları yayınlamak istiyorlar birbirlerini <gülüyor> göstermek istiyorlar yaymak istiyorlar kendi düşüncelerini fikirlerini duygularını Her neyse ve bunu hani daha sonrasında daha profesyonel olarak daha e, iyi bir şekilde yap yani yayınlatmak istiyorlar yani ama burada dediğim gibi yani demin de konuştuk sistem baştan Çöktü ya da yanlış kurgulanıyor evet. şu anda. Yani o süreç hiçbir zaman işlemediği için sürekli de aslında daha da kötüye gidiyor. Daha da fena oluyor sonuçta. Hı -hı. Daha evvel de e, böyle hakkında soruşturma açılan yayınları vardı seninleyen <gülüyor> Var var evet. Sabıkalıyız biraz bu evet, konuda. Evet o konuda evet. Demek ki sizin sizi ihbar etmek için gözetleyen birileri var. Demek ee, ki var. Yani bizim de böyle bir ihbar sapığımız ya da sapıklarımız var. Ne yani yani mutlu size demek lazım e, evet, aslında. Yani, takip edilen evet, bir evet, yayın evinden bahsediyoruz evet. demek ki. Peki o süreçle bağlantılı olarak şimdi bu önümüzdeki süreçte Baros'un kitapları hakkında... ...ve belki de bundan sonra basacaklarınız çünkü bu bir üçleme idi evet, ve ikincisi çıktı ikincisi galiba değil patlamış, değil patlamış, patlamış. bilet de yayınlandı geçtiğimiz zaman. Şimdi var. üçüncüsünün gelmesi söz konusu. Evet, gelecek. Belki arkasından başka işler de çıkacak. Ki, çıkacak. ki Dışarıda konuştuğumuz 6.45 ile beraber Hı -hı. yapmayı düşündüğünüz Hı -hı. bir kuşağın Hı -hı. dolojisi var evet. mesela. Bunlara engel olacak mı süreç? Ne kadar gider sizce daha evvelki deneyimden yola çıkarak şeyler o, söyleyebilir misin? Birazcık o deneyimden bahsedeyim. Aslında bu memlekette belki de unuttuk ama Hı -hı. biz Metin Üstün'den pazar sevişkenlerini e, ni Hı -hı. basmıştık. Yani bu biliyorsunuz Penguen dergisinde her hafta yayınlanan evet, bir köşe. E, yalnız bunları toplayınca bu da işte ahlaka ve edebe aykırı bulunup yargılanmıştı. E, ondan sonra Enis Batur'un bir e, elma isimli kitabı kapağındaki... Lur Müzesi'nde sergilenen bir <gülüyor> tablo yüzünden, Yaşamın Kaynağı isimli tablo yüzünden yargılanmıştı. Daha geçtiğimiz aylarda cinsel kitaplar serimiz, Hı -hı. yani üzerinde de cinsel kitaplar yazan ve yine yetişkinlere yönelik olduğu çok aşikar, çok aşikar olan kitaplarımız 3 kitap. E, ...ailecek okunabilecek nitelikte eserler neydi değildir. Bunlar? Diye. Neydi bunlar? İçeriklerin. Neydi? E, bir tanesi Apolinaire, Fransız şair Ap Apoliner'in evet. e, genç bir Don Juan'ın maceraları isimli evet, zaten, klasikleşmiş e, Fransız zaten, edebiyatının bir, bir, bir parçasıdır olarak. Ben mesela annemle babamla okumayı tercih etmem e, doğrusu okuyacaksam da. Yani zaten zaten böyle böyle bir, bir türü yok. Yani kitapçılarda da bunlar ailecek, <gülüyor> ailecek okunur, okunmuş. bunlar okunmaz falan diye. Onlar da o gerekçeyle ve gene ahlaka aykırı diye e, yargılanmıştı. E, bu, bu da şimdi benzer şeylerdi. Tabi burada daha absürt olan hakikaten metin çözümlemesini de oldu. Orada daha böyle evet. daha genel geçer şeylerle gidiyordu ama gene de şimdi e, biz savunmamızı verdik. Hı hı. Süre şöyle işler herhalde. Savunmamızı verdik. E, bunu da internette yayınladık. Hı hı. Yani basılı olarak da internette de yayınladık. Ee, şimdi artık duruşma gününü bekliyoruz hı hı. Ee, ve tabii ki bilir kişiye itiraz edeceğiz yani bu adamların hiçbir yetkisi yoktur e bu tarz bir rapor yazmaya diye başka bir bilir kişi talep edeceğiz hı hı. bizim e önereceğimiz yani belki de işte akademisyenlerden eleştirmenlerden oluşan. İşte o raporun sonucuna göre bakacağız yani. Bir de bu da buyurun bizim raporumuz diye. Ondan sonra... Yani ba ba bar olsun edebi bir kişiliği Hı. olup olmadığına bakılacak. Aynen öyle ve ahlaklı mı değil mi <gülüyor> bakalım diye. Bu, bu ahlaklı mı değil mi meselesinin üstünde çok şaibeli. Çünkü şöyle... E Galiba genel olarak Türk ahlakına yani, Türk e tabii, insanının tabii. ahlakına, aykırı olduğu iddiası üstünden ahlaksız bulunuyor Aynen yazılanlar. E, şimdi o... Baros, e, ba Baros New York'lu, New Yorklu. Bar Bar Amerikalı e, kendisi. Türkiye'den, Anadolu'dan falan göç etmemişler e, Yok, göç etmemiş ve Türk Milli Eğitim <gülüyor> Kanunu'na göre de yetiştirilmiş Vatanı, milletin ve Türk devletini ve milletini sevmek ve korumak, yüceltmek zorunda da değil. E, zaten yani... E, Aynı Türk yetiştirilmiş Türk, olsa da değil bence yani, o zaman evet, Türk insan ama. E, toplumunun e, ahlak yapısı nedir? Bunun sınırları nedir ve buna kim karar verir? Yani Kime göre, neye göre. ahlak dediğimiz şey zaten bireysel bir durum değil midir? E, herkesin ahlak anlayışı farklı olamaz mı? Ya da devletin e, ey halk sizin haberiniz yok ama bu sizin e, ahlakınıza ahlak aykırı. O yüzden ben bunu önden yasaklıyorum demek gibi bir görevi mi vardır? vesaire vesaire gibi sorular çoğaltılabilir ama bu e, kurul 1927'de kurulmuş bu hı -hı, arada hı -hı. E, ve hani sürekli de bu tarz icraatları olan bir kurul hı -hı. yani bence biraz bu kurulun kaldırılmasına da yönelik bir talebimiz olmalı toplum olarak yani evet, sizi, aslında... sizin hı -hı. E, herhangi bir devletin memurunun işte herhangi bir yetkilisinin bizim ahlakımızın sınırlarını çekmenize lüzum yok herkes kendi ahlakını bilir e bu kitabı alır diyelim ki yanlışlıkla aldı ve kendi ahlakına çok aykırı buldu. E bir daha selden hiçbir kitabı okumaz. Almayabilir almaz. evet. Almaz. Yani, yani bu bunlar böyle şey, tabii, bunlar böyle şeyler yapıyorlar. Hatta der. size ulaşabilir. Size ulaşır, Bize üzere ulaşır yani. ve e, sizin nasıl adamlarsınızlar, biz de ona hani, yani. Yani, yani teşekkür ederiz. Zaten geçer. Türkiye'deki zannediyorum, e, yani çok büyük laflar etmeyeyim ama temel problem de bu sanırım. E, devlet sürekli olarak e, bir şekilde sınırlarını çizmeye evet, çalışıyor toplumun o. ama. Doğru olan aslında toplumun devletin anlayı sınırlarını çizmesi. Demokrasi denilen şeyde şey de böyle bir hadisi aslında. Bir türlü bunu oturtamıyoruz sanırım. Her konuda var çünkü benzer sorunlar. Tabii devlet toplumun üzerinde bir şeymiş gibi sürekli e, lanse ediliyor ya da böyle bir imaj Hı. çiziliyor. Ama devlet dediğimiz şey hani toplumun bir, bir, bir parçası, bir mekanizması, evet. organizması yani toplumdur burada. Ki burada e, yani komik olan şey bu Türk toplumunun ve Türk ahlakının gene tırnak içinde söylüyorum... Bile geldiği noktanın gerisinde bir rapor bu. Yani insanlar bu kitapları evet, okuyorlar. Zaten komik oluşmuş ne yani bu artık? Okuyorlar, yani. birbirlerini tavsiye ediyorlar. Yazılar çıkıyor. Yani tek temsilcisi de bu değil bit kuşağının ve bir sürü Oo, temsilcisi var. var. Yüzlerce şey çevriliyor, ee, basılıyor. Ve çevriliyor, senin. basılıyor, şey yapılıyor. Mesela bu yumuşak makine çıktığı zaman Radikal'in kitap ekine kapak olmuştu. Evet. Yani Hı -hı. ve orada çok güzel Şenol Erdoğan bir yazı yazmıştı 6.45'ten. Hı -hı. Kitabı tanıtıcı. Böyle böyle bir kitaptır bu diye. Şimdi yani bunu alan alır. Almayan almaz, okur, beğenmez ve birbirine vermez ya da bize küfreder. Yani yani bu, bunlar bizim bu, bu, bu problemimiz. Durumda, yani bireyler vardır yani devlet Bu durumda ziyade. mesela şöyle bir şey söylenilebilir. Ee, Şenol çok güzel bir yazı yazmıştı dediğin gibi tanıtıcı hmm. ve içeriğiyle hmm. ilişkili ve o beğenmiş kitabı. Evet. Ee, eğer kitap yasaklanacak olursa ve e, hakikaten ahlaka mugayir bulunduğu <gülüyor> için kaldırılacak olursa yayından raflardan... E, bu durumda bunu alıp okuyan insanların da ahlaksız oldukları e tabii, ortaya çıkar. E, Hatta başta, gerekçelerde belirtildiği şekilde. Başta Şenol olmak üzere herkes ahlaksız e, olur. Yani. E, evet yani o da kendisini ihbar etmiş evet, durumda kalıyor bu, aynen, bu halde. Yani toplumun aslında bir kesimini hakikaten burada ciddi ciddi devlet siz ahlaksınız, ahlaksızsınız Sizsiniz diyor. diyor evet. Yani bunu okuyanlar böyle bir şey okuyabilme, e, okuyabilen insanlar ahlaksızdır diyor ve devlet yani kendi vatandaşının Zaten orasını ya da burasını bir şekilde ötekileştirmeye ya da etiketlemeye Aha. çok e, meyilli ve müsait bunu da çok seviyor. E burada da bir, bir kısım ahlaksız denilmiş oldu bir kısım. Çok, çok enteresan geliyor bana. Çünkü şey mesela e, şimdi bunun için böyle bir yani yumuşak makine için ve belki de bu seride patlamış bilete de gelecek benzer e, tabii, tabii, bir şey. Tabii tabii gelecek yani. E, ama e, şimdi mesela hemen yine önümde göstereyim. Ölüm pornosu basılıyor şeyin <gülüyor> e, <gülüyor> Palahniuk'un. O zaman e, basılan bütün kitapları inceleyen bir kurul falan gerekiyor. Çünkü e, isminden başlayarak kapak resminden hatta işte ve içeriğine ilişkin bir sürü kitabın yasaklanması e, söz konusu tabii. olacak evet. Türkiye'de. Eğer bu dava sizin aleyhinize gelişirse Aynen öyle. E, bu bir şeyin başlangıcı olabilir. Çünkü daha evvel basılmayan kitap yasaklanması söz konusu olmuştu. Şimdi <gülüyor> de basılanlar başlıyor. Evet. E, ben bundan çok çekiniyorum. Yani bu çok enteresan geliyor bana. Bir taraftan da dediğim gibi Mısır'da, Tunus'ta ve Ortadoğu'da da yasaklı kitapların tekrar ortaya çıkması hmm. ve satışa girmesi söz konusu. E bu kafa zaten öyle bir kafa. Yani, yani ben ben, ben, bizi? ben her şeyi kontrol edeyim. Ondan sonra ve insanları adına karar vereyim. Yani Hı -hı. halkı halka rağmen, halk halka adını, rağmen, halk, halk adına, adına e, karar vereyim ve ona onun sınırlarını sürekli işte internetten e, kitaptan, oradan buradan sürekli sınırlarını çekeyim yani bu bu kafa böyle bir kafa. İşte bir devlet kafası böyle bir kafa. E, bir biraz da şey o, onun için sordum çünkü şey internet üzerindeki sansür de tartışmaya başlanımlar evet, bir konu evet. bu son zamanda ve hani filtreler getirilmesi falan falan evet. gibi şeyler söz konusu. Türkiye internet sansüründe de dünyada çok e, tepelerde Tabii ki. başı e, çeken ülkeler binlerce, arasında. Binlerce, binlerce, binlerce Tayland, Çin. Ee, ...Küba falan gibi ülkelerle beraber alınıyor evet, adı. Evet, aynen. Ve bu korkunç e, İran'la beraber alınıyor <gülüyor> adı ve bu korkunç bir noktaya doğru gidiyor. Blokspot'un kapatılmasından sonra evet. artık bir de şimdi filtrelerle beraber... ...bunlar da artık e, internette de herhalde aynı şeyi yapmaya çalışacaklar... ...ve internet üzerindeki yazılarda falan da benzer durum gelecek. Sen ne öngörüyorsun bu konuda yani... Nereye doğru gidebilir bu durum? Vallahi bu şekilde giderse bir yere gidemez, gitmemesi lazım. Yani çok kötü bir duruma gidiyor. Yani burada aslında yapılacak şey biraz daha şeyi sorgulamak yani ya da ona tepki göstermek. Yani diyelim bir tane kurul böyle bir rapor yazıyor ve işte buna karşılık dava açılıyorsa o zaman bu kurumu kaldırın kardeşim. Yani hani. Böyle bir şeyin olmaması yani toptan kaldırmaya evet, yönelik mücadele etmek kanunların lazım. kanunların değiştirilmesi bu, için mücadele bu, bu, vermek bu doğru bu kanuna işte mi? Ya da sen benim internetime, benim pornoma, adam porno izlemek isteyebilir yani. Bunlar, evet, sen, yani bu bu kimse, kimsenin de e, derdi olmamalı. Hani biraz belki de o kurumun kendisine yani sen kimsin ki benim internetimin sınırlarını belirliyorsun. Yani biraz daha şeyi kimse ya da devletin kendisine bir Hı -hı. sürü bir sürü açıdan. E, i̇tiraz etmek ses çıkarmak gerekiyor Yani sadece sanal da değil evet. e, Sokağa da çıkmak gerekiyor Bu işler böyle yani çünkü e, Deneniyor biraz da hani tepkiye, tepki bak gelecek. tepkiye bakılıyor Deneniyor yani bir şey ortaya atılıyor Ertesi gün yalanlanıyor yok bilmem ne İşte biz aslında şunu dedik de bunu demedik Yani internet, internet meselesi de öyle oldu Belli ki baskı daha da yoğunlaşacak A aynen, tepki vermek öyle. aynen öyle Bir şekilde Hazır tepki vermek gerekiyor Buradayken e, söylemek istediğin Sel yayınlarından yeni çıkacak bir şeyler var mı? <gülüyor> Ya, Çünkü her gayet hep... leziz şeyler bunlar <gülüyor> ve merak ediyorum ben de mesela gerisi gelecek mi evet, ne olacak? Tabii ki gelecek. Yani e, her ay beş kitap çıkaran hani zaten evet. dolu düzgün giden bir yayınevi. E, Baraosun e, Nova Ekspresi tamamlanacak. Demin Hı -hı. geçti tekrar edeyim. 645'in hazırladığı, 645'ten Şenol Erdoğan hazırladığı Bit Kuşa antolojisini Hı -hı. bu dava üzerine arkadaşlar bizimle destek olmak amacıyla. Bize de teklif ettiler sağ olsunlar. Onlarla birlikte ortak yapacağız o işi. Hı hı. E, onun dışında e, tabii ki bir sürü kitaplar işte bu ay mesela Kemal Varoğlu'nun diye Kürtçe isimli bakalım ona da bir şey gelecek mi? Belki e, Diyarbakır e, 80 sonrası Diyarbakır'ın anlatan e, bir kitabı çıktı. E, devam ediyor. Yani yaz sen, dönemi boyunca yani. Yaz aynı. dönemi boyunca aynı tempoyla devam edeceğiz. Çok sevindik doğrusu. Teşekkür <gülüyor> ederiz katıldığın için. Ben çok teşekkür Bilge. ederim. Ee, ee, i̇yi oldu konuşmak. Ee, evet, geniş bir, geniş konuşmak. Bir yandan da bir fırsat olsun diye istedim zaten evet. özellikle. Umarım faydalı da olur ve insanların bu konu hakkında daha fazla fikir edinmiş olmasını evet. sağlamışızdır. Evet ben de umuyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakal. Herkese iyi akşamlar.